ve ma ve atisâmi illâ billâh. Ne kad câet râsûlü rabbina bilhaq. Sallû alâ râsûlina Muhammed, Allah'ım salli. Muhammed ve alâ aleyhi ve salli. Sallû alâ tabîb kulûbina Muhammed, Allah'ım salli. Sallû alâ Muhammed, Allah'ım Euzubillahir-i Semih-i Al-Alim-i Mineşşeytanir-Rajim Rabbi euzubike minheme zâtişşeyatîn ve euzubike Rabbeni Yahturûn Bismillahir-Rahmanir-Rahim Bizleri İslam dini üzere sabit kılan Allah-u Teala Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun. Kardeşlerim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 Onun için kardeşlerimiz elhamdülillah bizler Allah'ımıza iman ediyoruz ve Allah'ımızdan bize emirler yasaklar geldiğine itikad ediyoruz. Biz Allah bizi yarattı ama biz sarı çizmeli Mehmed'iyiz. İstediğimizi yaparız demiyoruz. Allah'ımızın bizi bağlayan hükümleri bize nazil olduğuna ve bizim bunlara uymamız gerektiğine bizim Allah'ın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 o mahşer alanında inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ham sancağı altında Kerem sancağı altında Ey ahir zamanda Hadis-i şerifleri dinlemek üzere toplanan Sıcak demeyen terleyen Bu hadis-i şeriflere inanarak dinleyip Bunları dünyaya yaymak için İslam'a davet için tebliğ için Buraya gelen insanlar Mutlaka o sancağın altında Senilleneceksiniz inşallah Evet İlla ki bilin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 Evet. O yolda bir binağe binerse feynle inne bevlehu ravsehu fi mizanih ve kıyameti diyor. Bindiği atın veya bindiği merkebin eşeğin tabii ki o yolda ne oluyor? Hayvan idrar yapıyor. Büyük abdest yapıyor. Efendim. Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? O bindiği hayvan yulaf yiyor. Yemiyor yolda.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 ne balıklar ne ormandaki vahşi hayvanlara rahat var. Ama Hazreti Mehdi geldiğinde insanlar cinleri bırak, ormandaki hayvanlar bile rahata kavuşacak inşallah. Yemlu kulubu ümmet Muhammed'in ginen. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem kalplerini zenginlikle dolduracak. Hatta aynı umru münadiyen yunadi elamen li hace tun fil Dellal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 Turselus sema aley midrara Hazreti Mehdi zamanında gök yağmurunu salı verecek. Latet teqruşen bir damla bile stok etmeyecek. Sema devamlı yağdıracak. Tütilar duqul bizriha. Yer bütün ürünlerini, mahsullerini, semerelerini bolca verecek. Ürününden bir zerre eksik etmeyecek. Tecri ala deil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 yetmiş tane gavur Bedir'de meleklerin kamçılarıyla bellerini doğrultabildi mi? Kalip çukuruna yığıldılar. Cibril ale mukaddim ettiği ordusunun önünde Hazreti Cibril yürüyecek. Allah Allah! Hazreti Cibril'in başını çektiği ordu yenilir mi? Ve Mikail ale sakati arkasını Mikail aleyhisselam takip edecek. Önünde Hazreti Cibril ardında Hazreti Mikail bu iki o meleğin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 Göğü yeri bir anda kaplayacak bir kanadı var. Tek kanadı. Ya 600 kanadını açarsa ne olur biliyor musun? Terashatu vezdi bu fi zemenih fi mekanin vahid. Hazreti Mehdi döneminde tabii İsa Aleyhisselam da aynı döneme rastlayacak. Bu rivayetlerin bir kısmı da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nüzülü vaktinde yeniden tekrarlanabilir. Çünkü neden? Hazreti Mehdi ile İsa Aleyhisselam'ın tabii ki bazı dönemleri beraber olacak. Hazreti Mehdi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 Oyuncak gibi oynayacak. Yılan akrep bile onlara dokunmayacak. Allah Teala'nın elinde yılanlar da Allah dinliyor. Akrepler de Allah dinliyor. Kurtlar da Allah dinliyor. Sok dedim sokar. Dur dedi durur. Ve ezraül insanı mudden. Yükre cüleüz seb'ümiyeti muddin. İnsan diyor bir ölçek ekin ekecek. Öyle bir bereket olacak ki 700 ölçek bir ölçek tohum atacak, yedi yüz ölçek mahsul alacak. Ve yurfa'ül riba, faizli muameleler kaldırılacak. Vel veba, salgın hastalıklar kalkacak. Ve zina, zina diye bir şey dünyada kalmayacak. Ve şurbül gamr, içki içmek diye bir şey kalmayacak. E içkisiz, kumarsız, zinasız, faizsiz, hastalıksız bir dünya nasıl olur? Ve tatulül e'mâr.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 Ehli beytin aşıkı olacak Allahu salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi sahbihi sellim. Hep birden salavat şerife Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi sahbihi sellim Mahbubun fil halayk Hazreti Mehdi kainat içerisinde Çok sevgili olacak Bütün yaratıklar Diyorum sana kurtlar kuşlar ondan razı olacak Yutfeyullahu bil fitnetel amya Allah kör fitneleri Onunla söndürecek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 hizmete kullan dedi. İşte sahabe ayetleri böyle anladı. Bakalım biz nasıl anlayacağız inşallah. Şunu bilin ki şu sıcağı da görüyorsunuz, şu teriden çekiyorsunuz. Yarın ahirette nas fi sadakati kıyam. Herkes verdiği sadakanın gölgesinde gölgelenecek ve Allah'a iman edin ve manfektüm için ne verirseniz Allah yerini dolduracak. Hiçbirinizin verdiğini geri bırakmayacak, eksiltmeyecek.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 Biz burada hürriyet, emniyet içerisinde ya Rabbi emniyetimizi artır. Hürriyetimizi artır. İslam'ı konuşalım, İslam'ı yayalım, du duyuralım ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmetle, kabirlerine nurla ya Rabbi. Özellikle Hazreti Fatih'in ve onun kıymetli ordusunun ruhu için ve bütün asker polis şehitlerimizin ruhları için ve bu cumahat geçilenler ruhu için El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.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 Göril Mâzdub عليهم Amin. Merhaba ya Merhaba Merhaba Jedd Hal Merhaba Ya Merhaba. Ya İmâm القبلتين merhaba.